Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, son Doğu Karadeniz'i ziyaretimde hala planlanan HES'lerin inşaatına yer yer devam edildiğini ve mücadelenin bütün hızıyla sürdüğünü gördüm. Her gün yeni gelişmeleri gebe. İneğini satarak HES karşıtı mücadelesiyle gündeme gelen ve yurttaş Kazım olarak tanınan Kazım Dellal'in HES'lere karşı açtığı davada sona gelindi. 67 yaşındaki Delal, açtığı ilk davada bilirkişi ücretini temin etmek için ahırında beslediği ineğini satmış ve ikinci dava için ise banka kredisi kullanmıştı. Delal, ambarlı kese karşı açtığı davanın Rize İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Delal'in avukatlarından Remzi Kazmaz, şirketin bölgede yaşayanlara rüşvet teklif ettiğini iddia ettiği bir belgeyi Mahkeme heyetine sundu. Yine delerin avukatlarından Yakup Okumuşoğlu da şirketin havza planlamasının olmadığını, daha önceki mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu, can suyu bırakacaklarını söyleyenlerin halka aldattığını, yapılanlarla insanların en temel hakkı olan suya erişim hakkının yok sayıldığını belirtti. Duruşma sonrasında Rize Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Remzi Kazmaz, HES kurulacak olan Dere'nin Rize'nin içme suyunu sağladığına dikkat çekerek hakimin bu davada vereceği kararla Rize'nin akıbetini belirleyeceğini söyledi. Bu haberleri verirken bazen toplumun ve aklın şirazesinin kaçtığını, çivilerin çıktığı duygusuna kapılıyorum her nedense. İngiltere'de bir kuruluş Britanya adasındaki su kaynaklarının potansiyel enerjisinden yararlanılmadığını bildirdi. Philosophical Transactions of the Royal Society A adlı derginin yayınında nehir ağızlarındaki ve diğer su akımlarından İngiltere'nin elektrik ihtiyacının %20'sinin karşılanabileceği tahminini aktarıyor. Rapora destek veren uzmanlar yüksek maliyetine rağmen su akımının rüzgara göre daha güvenilir bir enerji kaynağı olduğunu söylüyorlar. BBC çevre muhabirlerinden Matt McGrath. Bu gizli enerjiyi kullanılır hale getirmek için bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunlukla sonuçsuz kaldığını belirtiyor. İngiltere örneğinde bakan BBC muhabiri iki teknikten biri olan Sever Nehri için önerilen projede olduğu gibi nehir ağızlarına baraj yapılabildiğini, bu yolla gelgitin itiş ve çekiş gücünün türbinlere aktarıldığını belirtiyor. Öte yandan raporun eş yazarlarından Dr. Nicholas Yates, Sever Nehri'nin büyük olduğunu küçük ölçekli alanların etkili olacağını ifade ediyor. İngiltere örneğinde Ülkenin kuzey ve güney sahillerinde görülen diğer bir teknik ise akımın güçlü olduğu yerlerde türbinlerin suyun altına yerleştirilmesini öngörüyor. Kraliyet e, topluluğunun yani Royal Society'nin bu son raporunda görüşleri aktarılan araştırmacılar iki yöntemin uygulanabilirliği hakkında son derece iyimser olduklarını söylüyorlar. Umalım bunu, bunun faydalarından çok zararı olmasın. Türkiye'deki HES mücadelesi düşününce dikkat etmek gerekir diye insan düşünüyor ne zaman? bu tip enerji üretimleri söz konusu olduğunda, İskoçya Edinburgh Üniversitesi'nden bir bilim insanı ağaç ve ormanların önemine dikkat çekmek amacıyla ünlü ressamların manzara tablolarının ağaçlarının çıkarılmış halleriyle baskılarını yaptı. Dr. Ian Woodhouse, Constable'ın *The Hay Wain* ve Suredin Grande Yatte adasında bir pazar günü ve Van Gogh'un sarı gökyüzü ve güneş altında zeytin ağaçları adlı tablolarındaki ağaçları siliverdi. Uydu yoluyla ormanların haritasını çıkarma konusunda uzman olan Woodhouse, bu ünlü tavlolardaki ağaçları ortadan kaldırmak için bilgisayarda bir fotoğraf montaj programını kullandı. Woodhouse ağaç, insan da dahil olmak üzere birçok hayvan için yakıt, barınak, temiz su ve gıda sağlayan ve karbondioksiti emerek atmosferi sağlıklı ve temiz tutmaya yarayan hayati öneme sahip bir varlık diyor. Woodhouse bu girişimiyle dünyadaki ormanların yok olmasını ...daki tehlikeye dikkat çekmeyi umuyor. Son derece yaratıcı bir eylem zira o resimler herhalde ağaçsız hiçbir şeye benzemiyorlardır. Son günlerde Çin'de sokağa çıkmak tehlikeli ve yasak oldu. Pekin başta olmak üzere Çin'in Hubei, Hınan, Shandong ve Guangxi eyaletlerinde... ...hava kirliliği endişeye verici boyutlarda insan sağlığını tehdit eden havalardan ötürü... ...yetkililer vatandaşları mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın diyor. Pekin'de 12 Ocak'ta metrekareye düşen sağlığa zararlı partikül oranı... 900 olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu oran kabul edilebilir seviyenin 45 katı. Greenpeace'ten de bu verileri doğrulayan bir açıklama geldi. Greenpeace tarafından açıklananlara göre Pekin'deki hava kirliliğinin şimdiye kadar kaydedilmiş en üst düzeye ulaştığı duyuruldu. Hava kirliliği nedeniyle kentte yoğun bir duman görülürken başkentin bazı semtlerinde görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü. Özellikle alerjisi olanlar ve astım hastalarının hava kirliliğinden unsuz etkilendiği belirtilirken, Pekin, Cinan, Çiçvang ve Nanjing gibi kirliliğin yoğun olduğu büyük kentlerde solunum yolları rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye gidenlerin sayısı 8 kat arttı. Asit, alkali, amin ve fenol gibi zararlı maddelerin yoğun olduğu kirli havada, faranjit ve soluk borusu iltihabı gibi alerjik vakaların, görüldüğü bildiriliyor. Çin 8.9 milyon metrik tonla dünyanın en çok karbon salımına neden olan ülkesi, aynı zamanda hem iklim değişikliğine hem de hava kirliliğine neden olan dünyanın en kirli fosil yakıtı olan kömürün de yüzde 28'i Çin'de tüketiyor. Bütün bunlara rağmen yeşil ve barışlı bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.